Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbeleri kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.